Merhaba, Rusya'da 2 aydır tutuklu olarak yargılanan 30 Greenpeace üyesinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Gizem Akkan hakkında 21 Kasım'da görülen duruşmada Gizem'in kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bu hafta görülen davalarda göz altında yargılanan 30 kişiden 26 kişi için tutuksuz yargılama kararı çıkarken bir kişinin gözaltı süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. Şu anda 30 kişinin hem korsanlık hem de holiganlıkla yargılanması süreci devam ediyor. Bu hafta görülen davalar yargılamanın tutuklu ya da tutuksuz devam etmesi üzerine. Bugün yapılan duruşmada Gizem Akan, ben yaşadığım dünyayı korumak istediğim için iki aydır hapisteyim. Serbest bırakılmam halinde kaçacak değilim, kaçmamı gerektirecek, bir şey yapmadım, bir tehlike oluşturmadım, şiddet kullanmadım, tek amacım Kuzey Kutbu'nun geleceği için mesaj vermekti dedi. Greenpeace Akdeniz iletişim sorunlusu Gülçin Şahin, Gizem'in artık hapiste olmayacağını bilmek tabii ki sevindirici. Ancak Gizem ailesine ve arkadaşlarına kavuşana kadar serbest olduğunu söylemek zor. Ayrıca yargılama süreci devam ediyor. Gizem ve diğer 29 arkadaşımızın tek amacı Kuzey Kutbu'ndaki tehlikeli petrol aramalarının geri dönüşü olmayacak çevresel etkilerine ve iklim değişikliği tehdidine barışçıl bir şekilde dikkat çekmekti diye konuştu. Son dakika haberinde Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Greenpeace gemisi Arctic Sunrise'ın 28 mürettebatını ve iki serbest gazeteciyi serbest bırakma kararı var. Bu karar Rusya hükümeti için uluslararası anlaşmalar gereği bağlayıcı. Yeni bir araştırma, sanayinin gelişmesinden bu yana yaratılan sera gazı salımının 3'te 2'sinden 90 şirketin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Climatic Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre petrol gaz kömür üretiminde bulunan Chevron, Exxon, BP gibi şirketler liste başında yer alıyor. BBC Türkiye'nin Guardian gazetesine dayandırdığı haberde bugüne kadarki sera gazı salımının tahminen yarısının son 25 yılda üretildiği vurgulanıyor. ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki... İklimsel Sorumluluk Enstitüsü'nün araştırmacısı olan ve e, raporu kaleme alan Richard Heath diyor ki dünyada binlerce petrol, gaz ve kömür üreticisi var ama karar alanların CEO'lar ya da bankalar düzeyinde olduğu düşünüldüğünde aslında sorumlu olanlar bir iki otobüse sığar diye konuştu. Raporda 1751 ila 2010 yılları arasında toplam karbondioksit ve metan salımının 914 gigaton olduğunu ve bunun %63'ünün 90 şirket tarafından üretildiği belirtiliyor. Bu 90 şirketten 7'si sadece çimento üreticisi, geri kalanların tümü ise petrol, gaz ve kömür üreten şirketler. Bunların 50'si özel yatırımcı şirketler. Petrol'de Chevron, Exxon, BP ve Shell. Kömür'de ise British Coal Corporation, Peabody Energy ve BHP Billiton başta geliyor. Listeye giren 31 şirket ise Saudi Aramco, Rus Gazprom... Ve Norveç'in Statoil şirketleri gibi kamu şirketleri. 9 şirket ise Çin, Eski Sovyetler Birliği, Kuzey Kore ve Polonya gibi ülkelerde esas olarak kömür üreten devlet işletmeleri. Raporda karbon salımının %30'undan listenin başında yer alan 20 özel şirketin sorumlu olduğu da belirtiliyor. İklim değişikliği uzmanları hükümetlerden ziyade karbon salımına neden olan şirketlerin tek tek sorumlu tutulması bakımından raporun önemine vurgu yaptı. Uzmanlar yapılan yeni bir araştırmada 2012 yılından beri 12 afeti mercek altına aldı. Araştırmanın sonuçları bu afetlerin yarısından İklim değişikliğinin sorumlu olduğunu gösteriyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıcak hava dalgası ve kuraklıktan iklim değişikliğinin sorumlu olduğu belirtiliyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 2012'nin Temmuz ayında hava sıcaklıkları rekor seviyelere çıkmıştı. Sıcaklıkla birlikte az yağan yağmur yüzünden mısır ve buğday tarlalarından mahsul alınamadı. Binlerce balık kuruyan nehirlerde öldü. Büyükbaş hayvanlar otlanmak için hiçbir şey bulamadı. Sandy, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey dolusundan gelip geçen en büyük kasırgaydı. Kasırga yıkıcı gücünü 3000 kilometre genişliğinde gösterdi. Kasırgaların çoğu aslında bu boyutta ulaşacak güce sahip değil. Ancak Sandy çok daha güçlüydü çünkü Atlantik Okyanusu 2012'de alışılmadık şekilde ısınmıştı. Bilim insanları çalışmalarında bunun nedenini iklim değişikliği olarak saptadı. Diğer dramatik hava olaylarında ise araştırmacılar emin olamamışlar. Ancak Avrupa, Çin, Japonya ve Avustralya'daki aşırı yağmur ve sellerden hava olaylarındaki doğal değişimlerin sorumlu olduğunu tahmin ediyorlar. Bilim insanları ayrıca Somali ve Kenya'daki kuraklık ve havadaki doğal değişimlerden kaynaklandığını söylüyorlar. İklim değişikliği insanların iklim değişikliğini önlemek için bir yana dursun büyümesine Günümüzde katkıda bulunuyorlar. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak dünya her gün değişiyor. 22 Kasım Cuma günü sona erecek olan Varşova'daki Birleşmiş Milletler Dünya İklim Konferansı 21 Kasım Perşembe günü büyük çevre örgütlerinin boykotuna ve protestolarına sahne oldu. Büyük çevre örgütleri Varşova Ulusal Stadyumunda düzenlenen konferansın iklim değişikliğiyle mücadelede hiçbir başarı sağlayamadığını açıklayarak, Konferansı boykot amacıyla salonu terk etti. Greenpeace, Doğal Hayat Koruma Vakfı WWF, Uluslararası Yardım Örgütü Oxfam ve Friends of the Earth örgütleri küresel ısınma ile mücadele stratejilerini eleştirerek ev sahibi Polonya'nın iklim karşıtı bir politika yürüttüğünü de ifade etti. Her ne kadar gelişmeler artık aptallık sınırını ciddi bir biçimde aşmış olsa da umutla yeşil ve barışlı bir gezegen için çaba dilekleriyle. Esen kalın.